Bismillah. الله Muhammadin alihi ila Allah Subhanahu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine ve ashabına salat ve selam olsun. Şeyhul İslam, Imam Muhammed, İbnu Abdülvahab rahimahullah'ın, Kitab-u Tevhid, isimli mübarek risalesinden, kaldığımız yerden okumaya, ve bazı kısa, tavdihler, açıklamalar yapmaya devam edeceğiz. <gülüyor> Ulaştığımız bapta İmam Rahim Ahullah diyor ki Babu tencim. tencim ile yani müneccimlik ile alakalı varit olan şeyler. Müneccimlik ile alakalı varit olan şeyler. Önceki dersimizde bu baba başlıyorduk. Sonra bu babı bir sonraki meclise ertelemeyi münasip gördük. Bugün bu ve bundan sonraki bab ile birlikte inşallah sihir, kahinlik, tencim ve bunlara müteallik olan babları bitirmiş olacağız. Diyor ki İmam rahimehullah, "Babu <gülüyor> ma caa fi'tencim." Müneccimlik hakkında <gülüyor> varit olanlar. Yani müneccimliğin ne olduğu, onun kısımları ve her bir kısmın hükmü ile alakalı Şeriat naslarında, kitap sünnette ve selefin sözlerinde Varit olan şeyler. Diyor ki, fi sahihihi İmam Bukhari rahimahullah sahihinde şöyle dedi. Kale katâdetu Katâde şöyle dedi. İmam Bukhari rahimahullah sahihinde isnadı olmaksızın Katâde İbn-i Diame Es-Sedusi el El-Basri rahimahullah'tan aktarıyor. Senetsiz yaptığı bu rivayetlere muallak diyoruz. قَالَ قَتَادَتُ قَتَادَ رَحِمَهُ اللّٰهِ dedi ki خَلَقَ اللّٰهُ هَذِهِ النُّجُومَ لِثَلَاثٍ Allah subhanahu ve teala bu yıldızları üç şey için yarattı. Yıldızların halk edilmesinin, yaratılmasının üç sebebi vardır. Bu <gülüyor> Kale Zineten liseme gökyüzüne bir süs olsun diye Gökyüzüne zinet olsun diye varucuenli şey atayım ve şeytanlara taşlama olsun diye onları taşlamak için bu ametin ytedabiha ve kendileriyle yol bulunan alametler işaretler yol tabelaları olsunlar diye Allah Tebaaraka ve Teala yıldızları bu üç şey için yarattı. Birincisi ziyetten liseme gökyüzüne zinet olsun, süs olsun diye. İkincisi urucuumen lis şeyatin şeytanlara taşlama olsun diye. Bu iki illet, Kâtâde rahimî hollan zikrettiği bu iki illet Allah Tebaaraka ve Teala'nın şu buyurunda geçiyor. وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَاب۪يحَا Dünya semasına kandillerle süsledik. Yani yıldızlarla. Demek ki Allah tebâruke ve teala bu yıldızlarla ne yapmış semayı? Süslemiş. Öyleyse bunlar sema için bir süstür. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِشْشَيَاتِينَ Ve onları şeytanlar için taşlama yaptık. Şeytanların taşlanacağı ateş topları olarak kıldık. Yıldızların yaratılmasının bu iki illeti bu ayet-i kerimede böyle cem edilmiş. Cin suresinden hatırlayın. Cinler kendi aralarında konuşurlarken diyorlar ki وَاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَعِدَ لِسَّمِعِ Bizler bundan önce oralarda işitme yerlerinde, dinleme yerlerinde, kulak hırsızlığı yaptığımız yerlerde oturuyor, dinliyorduk. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ Şiha ben Şimdi kim dinlemeye kalkışırsa, kim sema'nın sema'daki konuşmaları haberlere kulak kabartırsa, o kendi peşine takılmış kendisini takip eden bir ateş topuyla karşılaşır. İşte bunlar yıldızlar. Allah Tebaarak'e ve Teala, sema ehli arasındaki konuşmaları üst üste çıkıp kulak hırsızlığıyla çalıp dinleyen bu şeytanları taşlamak için yıldızlar yarar. Üçüncüsü de kendileriyle yol bulmak yol bulmak için. Gece karanlığında veya hutta denizlerde kişinin yolunu, gideceği ciheti bulması için Allah Tebaraka ve Teala onları bir alamet, bir işaret olarak kılmıştır. Ve alamatin ve bin necmihum yehtedun. Bunlar alamettirler ve onlar bu yıldızlarla yollarını, yönlerini bulurlar. Allah Subhanahu ve Teala yıldızları bu üçe şey için yaratmış. Diyor Katadır Rahimullah. Femen teavla fiha Kim bu yıldızlar ile alakalı bunlardan başka bir anlayışa saparsa. Allah'ın kitabında zikredilen bu üç illetten onların yaratılmasındaki bu üç gerekçeden başka bir şeye yıldızların yaratılmasını hamletmeye kalkarsa Hahta, hata etmiş olur. Ve adaa nasibehu. Ve nasibini de zayi etmiş olur. Ve tekellefe la ilme lahu bihi. Ve ilmi olmayan bir konuda tekellüf etmiş, kendini zorlamış, ilmi olmadığı halde ilmi olmayan bir işe burnunu sokmuş olur. Allah bu üç şey için yaratmış. Kim bu yıldızlarda başka bir maksat ararsa, bu yıldızları başka bir şeye yorarsa, Yıldızlardan, onların yörüngelerinden, doğmalarından, batmalarından, buradaki hususi anlamı kastı bu. Çünkü katade rahimehullah bu sözünü yıldızların hareketlerinden, onların doğmalarından, batmalarından, onların yörüngelerinden, yeryüzündeki ahvale, yeryüzündeki hadiselere bir sebep veya onlara tesir eden bir müessir zannedenlere cevaben böyle söylüyor. Yıldızlar hakkında böylesi bir itikada sahip olan, onların peşinden böyle şeyler arayan, hata etmiş olur, nasibini zayi etmiş olur ve ilmi olmayan bir konuda tekellüf etmiş, kendini zora sokmuş olur. Allah Tebareke ve Teala'nın halkından bir halktır yıldızlar. Rabbimiz Subhanahu ve Teala on, onların ni, niçin yaratıldığını bize böyle beyan etmiş. Arkasında başka hikmetler, başka illetler olabilir mi? El, elbette olabilir. Ama biz Rabbimiz Sübhanehu ve Teala'nın beyan ettiği kadarını bilebiliriz. Bunun dışında bir de bazı milletlerde çok zahir yaygın olduğu gibi İslam ümmeti arasında da birazdan hadislerde gelecek İslam ümmeti arasında da Müslümanlar arasında da bu batıl itikatların kalıntıları kalmış. Yıldızların tesir ettiği onların yeryüzündeki ahvale sebep teşkil ettiği Filanca yıldızın yörüngede olduğu gün doğanların işte kısmetlerinin, kaderlerinin şöyle olacağı, filanca yıldızda doğanların böyle olduğu, filan burca mensup olanların karakterinde şöyle karakterinin şöyle şöyle olduğu gibi yıldızların tesiriyle alakalı itikat Müslümanlar arasına öyle veya böyle girmiş, yayılmış. Önceki derslerde zikrettik. Olmayan kardeşlerimizin hatırlatalım. Hatta iş o hale gelmiş. Öyle bir hal almış ki insanlar Allah Subhanahu ve Taala'nın takdirine isyan edecekleri, Allah'ın kaderine baş kaldıracakları zaman kadere sövmeyi yıldızlara sövme şeklinde dile getirir olmuşlar. Kahpe felek denilmiş. Yani hayatından razı olmayan, kaderinden razı olmayan, Allah'ın kendisine takdir ettiği mukadderattan razı olmayan kimse kadere sövmeyi Kader'e sövmek başlı başına bir büyük bir cerime. Bir de bu kadere sövenler kaderi eflake, feleklere yani gök cisimlerine nispet ederek bu itikazı ne yapmış olmuşlar? Dillendirmiş olmuşlar. Kahpe felek diyen kime sövüyor hakikatte? Kadere sövmek istiyor. Felek dediği şey nedir? Gökteki cisimler, yıldızlar. Yani hem kadere sövüyor hem de kendi mukadderatına Gökteki yıldızlara nispet ediyor. Bununla alakalı başka bir söz daha var. Bizim aramızda çok yaygın. Ee, bunun ile alakalı farklı şeyler söyleyen arkadaşlarımız var ama sanki di direkt hatırımıza şunu getiriyor. Deniliyor ki bir halk türküsünde seher yıldızı ayırdı bizi. Duydunuz mu? Seher yıldızı ayırdı bizi. Yani bizi ayıran, bizim kavuşmamıza, işte birleşmemize mani olan şey nedir? Seher yıldızı yani bizim kaderimizi seher yıldızı böyle belirlemiş. El mühim bu itikat Müslümanlar arasında böyle girmiş. Katader rahimehullah da bunu beyan ediyor. Bunlara cevabın. <gülüyor> Allah yıldızları bu üç şey için yarattı. Bundan başka yıldızlar hakkında bir itikat besleyen, onların yaratılışında bir sebep arayan kimse bu yaptığıyla hata etmiş. Nasibini zayi etmiş. Ve ilmi olmayan bir meselede de tekellüf etmiş. Kendini zorlamış olur. İnteha. Katade Rahimahullah'ın sözü bitti. Diyor ki İmam Rahimahullah Ve kerihe katâdetu Katade kerih gördü. Mekruh gördü. Hatırlayacaksınız kerahiyet, mekruhluk, kitap ve sünnet naslarında ve selefin sözlerinde bugünkü fukahanın ıstılahında kullanılan mekruhluk anlamında değil haramlık anlamındadır. Selefin sözlerinde, kitap sünnet naslarında kerahiyet ifadesini, ibaresini gördüğümüz zaman buradan anlayacağımız şey bunların tahrimi haramlılığıdır. Yoksa bir, bugün bizim bildiğimiz müteahhir fukahanın usulcülerin koyduğu ve bizim öğrendiğimiz terim ile yapan kimsenin günaha, günaha girmeyeceği, terk eden kimsenin ise imtisalen sevaba gireceği şey demek değil, tahrim yani haramlılık demektir. Diyor ki, katade kerih gördü. Teallume menazilel kamer. Ayın yörüngelerinin öğrenilmesini katade caiz görmek. Kerih, mekruh. Yani ne gördü? Haram olarak gördü. Ayın yörüngelerinin öğrenilmesini. Diyor ki, velem yurakhis ibnu uyeynete fihi. İbnu uyeynede sufyan. İbn-i Uyeyne rahimahullah. O da bunların öğrenilmesine ruhsat vermedi. Ve harbun anhumâ. Katadenin ve i̇bn Uyeyne'nin bu sözlerini onlardan harb rahimahullah rivayet etti. Onlardan böyle aktardı. Harb, i̇bn İsmail El-Kirmani meşhur büyük imamlardan imamlara, İmam Ahmed'e İshak'a ve onlar dışındaki başka imamlara sordukları sor, sorduğu sorularını Mesail ismiyle bir kitapta derlemiş toparlamış. Şimdi biz bizler bu imamların birçok meseledeki fetvasını, görüşünü Buharb İbni İsmail El-Kirmani'nin bu Mesail kitabından öğreniyoruz. Diyor ki وَرَخَّصَ hasafi تَعَلُّ مِلْ Bu yörüngelerin öğrenilmesine ruhsat verdi Ahmet ve İshak Ahmet bin Hanbel el Şeybani rahimehullah ve İshak İshak ibni Ibrahim İbrahim el Hamzali İshak diye meşhur veya diye meşhur, İshak İmam Ahmed'in karini arkadaşı büyük imamlardan bir imam Allah hepsini rahmet etsin. Yani seleften bazıları ayın yörüngelerinin öğrenilmesine bile ruhsat vermemiştir. Bunu caiz görmemiştir. Bazıları da buna ruhsat vermişler. Bunu caiz görmüşler. Ki doğru olan budur. Ancak şu taksimi yaptıktan bunların yörüngelerini öğrenme ile alakalı şu ayrımı bildikten sonra biz de bu, bu bapların başında yıldız ilmini ikiye ayırmıştık. Yıldızlar hakkındaki ilmi ikiye ayırmıştık. Demiştik ki bunlar tesir ilmi Ve tesir ilmi diye ikiye ayırılırlar. Tesir ilmi yani yıldızların, gök cisimlerinin veya onların yörüngelerinin yeryüzündeki ahvale ve hadiselere tesir etmesine itikad edilerek, yeryüzündeki hadiselere sebep teşkil etmesine itikad edilerek onların bu yörüngelerinin öğrenilmesi. Buna ilm et-te'sir diyorlar. Bizim şimdi kullandığımız dilde astroloji astroloji yıldız bilimi ama yıldızların neyle uğraşıyor bu bilim? Yıldızların yeryüzündeki ahvale ya direkt veya hotta sebebiyet cihetiyle tesir etmesiyle uğraşıyor. İkinci kısımda tesir ilmi dedik. Yani yeryüzündeki yön bulma, işte kişinin cihet cihetleri ta tayin etme, kıbleyi bilme veya vakitleri, mevsimleri, yazı kışı Bunları bilmek için ayın, güneşin, yıldızların yörüngelerini öğrenmesi. Buna da modern dilde astronomi deniliyor. Yıldız bilimlerinden astronominin öğrenilmesi caizdir. Hatta bazı durumlarda kıblenin öğrenilmesi, namaz vakitlerinin bilinmesi, yön bulunması gibi bazı Müslümanların ihtiyacı olan durumlarda vacip de olabilir. Hangi ilim bu? Teysir. Yani astronomi, men edilen, zemmedilen, ruhsat verilmeyen, haram görülen yıldız ilmi ise astroloji yani te tesir ilmi. Bu gök cisimlerinin tesir ettiğine itikad edilerek ya bizatihi tesir ettiğine veya sebebiyet olarak tesir ettiğine. Bu ikisi arasında fark var. Birazdan zikredeceğiz. Ve an Ebi Musa Radiyallahu anhu "Kala, kâle, kâle Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu dan aktarıldığına göre o şöyle dediği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Felâthetun la yedhulûnel cennet. Üç sınıf vardır ki üç insan türü vardır ki bunlar cennete giremezler. Üç insan vardır ki bunlar cennete giremezler. Kâle mudminu khamrin içki bağımlısı alkol bağımlısı alkolik ikincisi vaqati'ur rahmi akrabaları ile ilişkisini kesen sıla rahimi yapmayı kesen rahim ile yani akrabalar ile olan bağını kopartan üçüncüsü ise ve musaddikun bisihri Sihri tasdik eden. Ve musaddikun bi sihri. sihiri tasdik eden işte burası bizim babımızla ilgili şahit bölüm. Sihri tasdik eden yani kardeşlerim sihrin hakiki olarak tesir ettiğini sihrin te gerçekten tesir eden bir şey olduğunu tasdik eden kabul eden değil. Sihirle ilgili bablarda demiştik ki ehl-i sünnet vel cemaat sihrin Hem hakiki olanını hem de tahyili olanını isbat ve kabul ediyor. Hakiki olarak tesir eden, insanları hasta eden, onların akıllarına, bedenlerine tesir eden, hatta onları öldüren bir şey olduğuna biz ehli Sünnet ve Cemaat olarak itikad ediyoruz. Burada sihri tasdik eden demek, hatırlayacaksınız, eserde şöyle zikredilmişti. Men iktebese şu'beten minen nucumi, Fakat iktibas şube'ten mina Yıldız ilminden kim bir nasip bir pay almışsa sihirden de bir pay almıştır. Arttıkça bu da artar. Yıldız ilminden olan payı, nasibi ne kadar fazlaysa sihirden olan nasibi de o kadar fazladır. Yani müneccim, müneccimlik yıldız işleriyle ulaşmak, astrolog bunlar ya, bu işte yıldız falı bakmak Yıldızname bakmak, bundan her birisi sihirden bir şubedir. Burada sihri tasdik etmek demek, yani bu yıldız bilimcilerin, astrologların, falcıların verdiği haberleri, gayba dair söylediği şeyleri tasdik etmek demek. Üç sınıf insan cennete giremez. Cennete giremeyecek olan insanlar bu üç sınıfla sınırlı değil. Ama Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir münasebetten dolayı bunlara dikkat çekmek istiyor. Üç sınıf insan cennete giremez diyor. Ve bu üç sınıfın içerisinde kişiyi İslam milletinden çıkartmayacak büyük günahlardan günah olan şeyler var. Bazı suretleri İslam milletinden çıkartıp bazı suretleri çıkartmayacak olan şeyler var. Bu naslarla alakalı bunlara vahit tehdit nasları deniliyor. Bunlarla alakalı itikadımız akidemiz bunları olduğu gibi geldiği gibi zikretmek ve bunlar hakkında herhangi bir yoruma girmemektir. Bu üst sınıf insan cennete giremez. Biz şunu biliyoruz ehl-i sünnet e İçki bağımlısı kimse, içki bağımlısı olmak kişiyi İslam milletinden çıkartan bir şey değil. Sıla-i rahim'i kesmek, akrabalık bağlarını kesmek bu da kişiyi İslam milletinden çıkartan bir şey değil. Sihri, yani kehaneti, müneccimliği, astrologlara tasdik etmek, onların gayb ile alakalı verdiği haberleri tasdik etmek, doğrulamak Bu bazı suretlerinde şeyi İslam milletinden çıkartan, bazı surelerden çıkartmayan bir şey. Ama burada bu korkutmak için, zecretmek için gelmiş vahit naslarından bir nastır ve biz bunları böyle söyleyeceğiz. Haklarında da fazla bir açıklama getirmeyiz. Aravahu Ahmed ve fi sahihihi. Bu rivayette İmam Ahmed ve İbn Hibban sahihlerine rivayet etmiştir. Müneccimlik hakkında vardı olan şeyler bunlar. Bu babın hülasası ve bundan önce de yıldızlar ile alakalı, yıldız ilmi ile alakalı, bu ilimlerin öğrenilmesi ile alakalı meselenin hülasası bu işte az önce zikrettiğimiz tafsili bilme ile tafsili zikretme ile olur. Yıldız bilimi ikiye ayrılır, Birincisine tesir yani astroloji diğerine te tesir Yani astronomi denir. Astronominin öğrenilmesi, yön bulmak için, vakitlerin tayin edilmesi, bilinmesi için astronominin öğrenilmesinde bir beis yoktur. Bazı durumlarda vacip, müstahap olabilir. Ancak astrolojinin öğrenilmesi haramdır. Şeriat tarafından yasaklanmıştır. Astrolojiyi öğrenip yıldızların tesir ettiğine itikad etmek kişiyi İslam milletinden çıkartan büyük küfürdür. Yıldızların tesir ettiğine itikad etmek sizin, onların sebep olduğunu düşünmek Allah Subhanahu ve Teala'nın kevnen sebep olarak takdir etmediği bir şeyi sebep ittihaz edinmek olduğu için sahibini İslam milletinden çıkartmayan küçük küfürdür. Bununla alakalı meseleyi sebeplerin tefsirinde zikretmiştik. Diyor ki İmam-ı Dahihullah, "Babu ma fi'l istiskai bil anwa." Yıldızlar ile Veya yıldızların yörüngeleriyle. El anwa, naw kelimesinin çoğulu. nev kelimesi de doğan yıldız demek. Bir yıldızın doğması demek. Yıldızların yörüngeleri varmış. Bizler bunları bilmiyoruz. Sadece şariflerin kitaplarından okuyoruz. Bu yörüngeler 28 taneymiş. Gökte 28 yörünge varmış. Bunlardan 14'ü işte doğu tarafında, 14'ü batı tarafında. Her 13 günde bir bir taraftaki yörüngedeki yıldız batıyor, diğer taraftaki yörüngeden yeni yıldız doğuyormuş. İşte buradaki zikredilen el enva Nev'inçoğlu'dan kastedilen şey budur. Yıldızların yörüngeleri. Yıldız, yıldızların yörüngelerinden yağmur talep etmek hakkında varid olan şeyler. El istiska, asıl itibariyle, sukya, yani sulama talep etmek demek. İstifal babı, biliyorsunuz, talep etme anlamı içeriyor. İstihane yardım talep etmek, istigase gafs talep etmek, istiska, sukya talep etmek. Yani sulama, yağmur talep etmek demek. Yıldızların yörüngelerinden yağmur talep etmek. Yağmur istemek anlamına geliyor. Kelimenin anlamı. Ama burada zikredildiği anlam hadis herhalde de geçtiği gibi onlardan talep etmek değil de yağmuru onlara nispet etmek anlamında. Yağmuru yıldızlara veya yıldızların yörüngelerine nispet etmek. Bu konuyla alakalı varit olan şeyler. Yağmuru yıldızlara nispet etmenin hükmü nedir? Bu nispet etmenin kısımları nelerdir? Bunlar hangi durumda? Büyük küfür hangi durumda? Küçük küfür hangi durumda? Mübah caiz vakanın ihbarından ibaret bir şey olur. Bu babta zikredilecek olan şey bu. Ve teala ve Allah teala şu buyurdu. Ve tec'aluna rizkakum ennekum tukezebun. Sizler rızkınızın size rızık olarak verilen nimetin şükrünü Onu yalanlayarak, tekzip ederek eda ediyorsunuz. Ayet-i kerimede böyle söyleniyor. Teca'lûne rizkakum, rızkınızı, yani rızkınıza eda edeceğiniz şükrü, ennekum tukedibun, onu tekzip ederek eda ediyorsunuz. Tekzip etmenizi, rızkı yalanlamanızı, nankörlük etmenizi şükür yapıyorsunuz. Yani şükrünüz, O nimeti tekzip etmek, nimeti sahibine izafe edip ona şükretmek yerine nimeti bir başkasına izafe ederek nankörlük etmek şeklinde oluyor. Bu ayetin ili sebebiyle alakalı babın sonunda zikredilecek. Yani burada Allah tebareke ve teala iken üzerimizdeki bütün nimetlerin sahibi. O nimetlerde bu ayetin tefsirinde zikredilen iki şey var seleften. Onlardan bir tanesi Allah'ın indirdiği ilim nimeti. Kur'an nimeti. Bu nimetin edasını, bu nimetin şükrünü onu tekzip ederek eda ediyorsunuz demek bu bir kavil. Seleften gelen ikinci bir kavil bu bab ile alakalı. Buradaki nimet rızık Allah tebareke ve teala'nın indirdiği yağmur. Allah'ın indirdiği, yağdırdığı yağmurun bu rızkın şükrünü onu tekzip ederek küfrân nimet ile Allah'tan başkasına bu nimeti, bu rızkı isnat ederek Yani yalanlayarak eda ediyorsunuz. Bu anlamı geliyor. Ve an Ebi Malik'in el-Eş'ari'yi <gülüyor> radiyallahu anhu enne sallallahu aleyhi ve selleme kal. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Abu Malik el-Eş'ari radiyallahu anhun yaptığı rivayet. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Erba'un fi ummeti Ümmetimde şu dört şey var ki, şu dört haslet, şu dört vasıf özellik var ki, min emril cahiliyeti, bu dört vasıf cahiliye işlerindendir. Cahiliye işlerinden olan şu dört vasıf ümmetimde vardır, la yetrukune hunne, la yetrukune hunne, onları terk etmeyecekler. Şöyle toparlayacağız tercümeyi. Cahiliye işlerinden, cahiliye hasletlerinden şu dört haslet var ki ümmetimde ümmetim içinde bunları terk etmemek devam edecek. Ümmetimde bu, bu hasletleri taşıyan insanlar bulunmaya devam edecek. Bu hasletlere cahiliye işleri denilmiş onlardan onları kınayarak nehyetmek maksadıyla. Cahiliye işleri denilmiş. Demek ki bunlar Mezmum olan, zemmedilen, kınanan işler. Böyle söylenilmesi de bunlardan nehyetmek için. Sonra bunları sayıyor Nebisayr Sallallahu Aleyhi Diyor ki, birincisi, El-fahru bil ahsab Kişinin hasebi ile. Yani soyu, sopu, ecdadı ile iftihar etmesi. Bunlarla övünmesi. Bunları başkalarına karşı kendisinde bir üstünlük olarak, bir meziyet olarak görmesi saymaz. Soyuyla, sopuyla iftihar etme. Ne işiymiş bu? Cahiliye işi. Ümmette olmaya devam edecek mi? Evet olmaya devam edecek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ümmette olmaya devam edeceğini söylemesi bunu ikrar etmek için midir? Ne için? Zemmetmek, kınamak ve yasaklamak için. Soy ile sople iftihar etmek, övünmek. Kişinin soyundan sopundan dolayı asaletinden dolayı Kendisinin diğer insanlardan üstün olduğunu vehmetmesi, zannetmesi, bununla iftihar etmesi. Cahiliye işi. İnsanlar iki sınıf. Ya mu'minun taki ya da facirun şaki Ya takvalı bir mümindir, ya da eşkıya bir facirdir. Bunun dışında Allah tebareke ve teala indinde, takvadan başka, ondan sakınmaktan başka, onun emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmaktan başka bir üstünlük şeyi yok. Has, nesebiyle, hasebiyle iftihar eden, bunu kendisinde üstün bir meziyet olarak gören kimse, cahiliye ameli üzerindedir. Birincisi. İkincisi, وَاتَّعْنُ فِي الْاَنْسَىٰ Kişilerin, insanların neseplerine, soylarına taan etmek. Kişileri kınarken, onları ayıplarken, onları hakaret ederken, bu ayıplamayı, hakareti, onların soylarıyla, Anneleriyle, babalarıyla, işte dedeleriyle mensup olduğu kavim ile ilişkilendirmek. Filancanın çocuğu, filanca çocuğu, en çok revaçta olan küfür bu değil mi? Adama ne ile tane diyor? Annesinin ırzıyla alakalı. Adamın nesebiyle alakalı yani. Bu da cahiliye işlerinden bir iştir. Abu Zerr radiyallahu anhu Adamın bir tanesini annesinden, Annesiyle Ayıplayınca Annesiyle kınayınca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki e bi bi'ummihi Onu annesiyle mi kınıyorsun? Annesiyle mi ayıplıyorsun? İnneke İmruğun fike cahiliye Sen Kendisinde Cahiliye olan bir adamsın. Çünkü anne ile Yani nesep ile Kişinin soyuyla sopuyla Birini kınamak, onunla ayıplamak. Kimin özelliklerinden? Cahiliye özelliklerinden. Böyle yapan bir kimse de o zaman cahiliye özelliklerinden bir özellik var demektir. Bir kimse de cahiliye özelliklerinden bir veya daha fazla özelliğin olması bu kimsenin cahili yani İslam ve çıkan bir kafir olmasına gerektirmez. Müminlerde de bulunabilir. Hatta salihlerde de bulunabilir. Ancak bu kınanmıştır, mezmundur. Üçüncüsü bin <gülüyor> بِالنُّجُومِ İşte şahit bölümün burası. Cahiliye işlerinden olup da bu ümmet içerisinde olmaya, kalmaya devam edecek şey yağmur yağmasını yıldızlara ve yıldızların yörüngelerine nispet etme işidir. Bu da cahiliye adeti. Cahiliye ameli. Bu ümmet içerisinde de kalmaya devam edecek. Venniyahatu. Bu da dördüncüsü. Enniyaha. Ağıt yakmak demek. Ağıt yakmak. Ölünün arkasından onun iyiliklerini, hasenatını İşte yüksek bir ses ile sayarak, söyleyerek işte bunu terennümle veya terennümsüz dile getirerek ölün, ölünün arkasından yapılan bir iş. Bunun ismi enniyahatu. Ağıt yakmak iş. Ümmet içerisinde bu var değil mi? Var. Hatta bu özendiriliyor televizyonlarda. Birisi öldüğü zaman genellikle askerlerde bu oluyor. Askerlerden birisi öldürüldüğü zaman, bir şey olduğu zaman artık bütün cenazelerde asker yakınlarının, annesinin, kız kardeşinin kendini yerlere atması, ayılıp bayılması, bağırıp feriada edip elbisesini parçalaması, bu televizyonlarda insanlara telkin edilen bir şey. Kaza ara birisi bir bir kadının evladı ölse, işte asker polis, o da kameralar önünde bu hareketleri yapmasa, belki insanlar tarafından kınanacak. Çünkü artık yani iyi anne, seven anne, oğlunu için işte ciyeri yanan anne bu hareketleri yapmalıdır. İnsanlara bu telkin ediliyor. Bu daha çok Doğu milletlerinde, Doğu kültüründe var. Bizim memlekette de var. Bir tarife olarak zikredeyim. Bizim Doğu'da da var. Yani birisi öldüğü zaman Allah Subhanahu ve Teala'nın kaderine rıza göstermeyerek, sabır göstermeyerek kişinin bu şekilde feryadı figan etmesi, kendini kaybetmesi bu haram olan bir şey. Haram olan bir şey. Sahibiyle alakalı bir vayet gelmiş, şimdi zikredeceğiz. Bir de bu haram olan işin Şöyle bir adilikle şöyle bir düşüklükle icra edilmesi var. Adam kendisi yakın ölmüş, böyle bir ağıt yakma hususunda mahir değil, bunu beceremiyor. Hususi bu işi yapan ağıtçılar var. Ağıtçı kartvizit bastırmış. Cenazelerde işte şu uygun ağıt yapılır diye. Mesela bir cenazeniz olduğu zaman arıyorsunuz, geliyor. Orada insanlara coşkuya vermek için ağıtlara o söylüyor, o yapıyor. İş bu hale gelmiş. Bu derece adi basit icra olmuş. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ihatu ağıt yapan kadın böyle söylenilmiş Çünkü bu galiben kadınların yaptığı bir şey. Ennâ ihatu ağıt yakan kadın galiben kadınların yaptığı kadun kadınlar yaptığı için böyle söylenmiş Yoksa ağıt yapan erkek de aynı şey demek. izâ lem, tedub, izâ lem tetub kabla mevtiha ölümünden önce eğer tövbe etmezse bu ağıt yaktı, yaktığından dolayı ölümünden önce tövbe etmezse tuka mu el kıyameti kıyamet günü kaldırılır kıyamet günü haşredilir, ve aleyha sirbalun min katran üzerinde katrandan bir elbise ile katran zift demek üzerinden zift üzerinde zift katrandan bir elbise ile ve derun min cerap Ve uyuzdan bir e, kalkan ile. Uyuz. Biliyorsunuz uyuz hastalığı. Şarihler şöyle diyorlar. Yani artık kalmadı teknolojinin ilerlemesiyle. Bu uyuz hastalığı şöyle bir hastalıktı. İnsanlar işte kaşınıyorlar ve kaşına kaşınan o kaşıdıkları yerleri kabarıyor kabarıyor yala bağlıyor sanki böyle zırh gibi, kalkan gibi böyle işte dirseklik, dizlikler insanlar kullanıyor ya, böyle katı kaba bir şey haline geliyor. Ağıt yapan kimse, tövbe etmeden ölürse, kıyamet günü üzerinde katran, ziftten bir elbiseyle ve üzerinde uyuzdan bir zırh ile haşredilir. Aravahu muslim. Bunu da muslim rivayet etmiş. Ve lehu ma'an Zeyd ibni Halidin radıyallahu anhu kale. Yine muslimin ve Zaid ibn Khalid radiyallahu anha nüvate tinaqra, "Qala osho ladd, lena rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, cillat al subhi bil hudeibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hudeibiye de, bize bir sabah namazı kıldırdı. Ala ithri semain in, min al leili, geceden kalan, ya, Bir yağmurlu gecenin akabinde. Bir yağmurlu gecenin, yani gece yağmur yağmış, yağmurlu olan bir gecenin sabahında Hudeybiye'de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize sabah namazı kıldırdı. Felemmen <gülüyor> sarafa Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namazı tamamlayıp cemaate dönünce akbele <gülüyor> nasi insanlara yöneldi. Fakale <gülüyor> ve şöyle dedi. Hal تدرون ماذا قال ربكم? Rabbiniz ne söyledi biliyor musunuz? Hudeybiye'de yağmurlu bir gecenin sabahında sabah namazını kıldıktan sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem insanlara yöneldi ve dedi ki: "Rabbiniz ne dedi biliyor musunuz?" "Kalu" dediler ki: Allahu wa alem. "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dediler. "Kala" Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: Kale, Allah şöyle buyurdu. Asbaha min ibadi mu'minun bi ve kafirun. Kullarım bana müminler ve kafirler olarak sabahladılar. Kullarımdan bir kısmı sabaha müminler olarak kavuştular, bir kısmı da kafirler olarak kavuştular. Allah tepareke ve teala o gecenin sabahında o gece mahlukatında icra ettiği bir fiilinin akabinde kulların bu fiili değerlendirmelerini kulların bu fiini değerlendirmeleri ardından onları ikiye taksim etmiş. Kullarım sabahladı. Nasıl sabahladılar? Müminun bi bana mümin olarak ve kafirun yani kafirun bi ve bana kafir olarak bir kısmı bana mümin olarak sabahladılar bi kısmıda bana kafir olarak sabahladılar. Fa amma men fa şöyle diyenler Mutirna bi fadlillahi ve rahmetihi Allah'ın fazlı ve rahmeti ile yağmura kavuştuk. Allah'ın fazlı ve rahmeti ile yağmur yağdırıldı diyenler fe zalike mu'minun bi işte bunlar bana mümin kafirun bil kawkab Yıldızlara da kafir olarak sabahladılar. Bana mümin oldular yani bana iman ettiler. Yıldızlara ise iman etmediler. Onlara küfür ettiler. Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmur bize verildi diyenler. Ve emmâ men kale Şöyle diyenler ise Mutırnâ binev'i kede ve kede Filanca veya filanca yıldızın yörüngesi ile yağmura kavuştuk. Filanca yıldız ile yağmur yağdırıldı bize diyenler ise fezalike kafirun bi mu'minun bilkawakib böyle diyenler ise bana kafir yıldızlara ise mümin olarak sabahladılar. İnsanlara ikiye ayırdı Allah Teala bu büyük nimetin ardından. Kendisine iman edenler ve yıldıza iman edenler. Kendisine iman edenler yıldıza kafir olmuşlar. Yıldıza iman edenler kendisine kafir olmuşlar. Allah Tebareke ve Teala'nın bu nimetini, bu inamını, fazlını bilen, bunu ikrar eden, bunu dillendiren kimseler, bu yaptıkları işle o nimetin şükrünü eda ettikleri için Allah'a mümin olarak tesmih edilmişler. Allah'a mümin olmalarının vecine, bu nimeti itiraf etmek ve o nimeti hakiki mün'imine, nimetin hakiki sahibine izaf etmek. Nimetin şükrünün, nimete şükrünü eda etmenin biliyorsunuz bazı rükünleri var. Kişi nimete şükür etmek için, nimetin şükrünü eda etmek için önce kalbiyle ne yapmalı bunu? Nimeti bilmeli, nimeti itiraf etmeli kalbiyle. Sonra ağzıyla nimeti bilmeli, nimeti itiraf etmeli ve o nimeti ihsan edene nisbet izafe etmeli. Sonra amelleriyle o nimeti ihsan edenin razı olacağı şekilde bu nimetleri kullanmalı bundan bahsetmek Allah'ın nimetlerinden söz etmek bu nimeti Allah'a izafe etmek bunlar nimete şükretmenin gerekleri rükünleri. böyle yapan kimse nimete şükretmiş olur sussa hiçbir şey söylemese kendisine nimet geliyor Allah ona ihsan ediyor nimetten bahsetmiyor nimeti anmıyor nimetin sahibine izafe etmiyor böyle yapması kişinin nankör olması için yeterlidir doğru mu Sadece söylemese. Nankör olması için yeterli. Peki ağzını açtığında nimeti sahibine nispet etmek yerine onunla ilgisi olmayan bir şeye nispet eden kimsenin nankörlüğüne kadardır. Öyle değil mi? Kullar arasında bile biz bunun çirkin bir şey olduğunu anlayabiliyoruz, biliyoruz, görüyoruz. Sana birisi inam etti. Teşekkür edersen onun şükrüne eda etmiş, teşekkür etmiş olursun. Susarsan bu nankörlük sayılır. Şükrü, teşekkürü eda etmemiş olursun. Peki sana ben inam ettim. Ben nimetine sebep oldum. Ben yardım ettim. Sen tutup bir başkasına şükredersen bu yapılan nankörlük susmanı, susmaktan çok daha büyük bir nankörlük olur. İşte kulların Allah'a mümin ve yıldıza kafir ve Allah'a kafir ve yıldıza mümin diye ikiye ayrılmalarının veci burası. Nimeti gerçek sahibine izafe edenler Allah'ın fazlıyla, Allah'ın rahmetiyle bize yağmur yağdırıldı diyenler bu şükrü edat ettikleri için Allah'ın bu nimetine nankörlük etmediler. Küfranın nimet yapmadılar. Küfranın zıttı da ne? Küfrün zıttı ne? Şükür. şükür yani iman. Küfrün yani küf, kü, nankörlüğün zıttı, küfrün zıttı şükür yani iman. Bunu yerine getirmeyenler, küfranın nimet yapanlar, nankörlük yapanlar da Allah'ına yapmış oldular küfür etmiş, nankörlük etmiş oldular. Kime şükrediyorlar? Yıldızlara şükrediyorlar. Onlar da bu sefer onlara, ima, onlara mümin Allah'a kafir sayıldılar. Burada kardeşlerim bir eee yapmak icap ediyor. Nimetin burada yağmurun yıldızlara izafe edilmesi üç şekilde olabilir. Bunlardan birisi büyük küfür olur. Kişiyi milletten çıkartır. Birisi küçük küçük küçük şirk küfür olu kişiyi milletten çıkartmaz. Birisi de mübah bir şeydir. Bu sadece yıldızlar özetin yani yıldızlar hususunda değil. Böyle bunun böyle bunun gibi bir şeyi sebeplerine izafe etme cinsinde olan her şeyde bu zikredeceğimiz tafsir geçerli. Bunlarla alakalı hatırlayacaksınız tahtaya uzun uzun şemayla sebepler ile alakalı bir taksim yapmıştık. Aynı o taksim ile alakalı vardı olan şeyler burada geçerli. Yağmuru müstakil olarak yıldızlara nispet edenler yani ya yağmuru yağdırma veya yağdırmama konusunda yıldızların bizatihi kendilerinin mürit, onların iradelerine dayalı kendi istekleriyle müstakil olarak Allah'ın dışında yağdırdıklarına itikad etmek bu bütün Müslümanların icmasıyla kişiyi İslam milletinden çıkartan büyük küfür büyük şirktir. Yıldızların bizatihi bunu yaptığını söylemek. İkinci suret yağmuru yağdıran Allah'tır. Bu nimeti inam eden İsa'dan Allah'tır. Ancak yağmur, yıldızlar bu nimete kavuşmamız için bu nimetin gelmesi yağmurun yağması için bir sebeptir diye itikad etmek. Bunun hükmü de Allah subhanahu ve Taala'nın kevnen sebep olarak kılmadığı bir şeyi sebepmiş gibi görmek onun sebep olduğuna itikad etmek küçük şirkin kapsamı tarifi içine giriyordu ya bundan dolayı böyle söyleyen kimseler de küçük şirk irtikam etmiş olurlar. Yani yağmuru yağdıran kim dediğin zaman kim diyor? Allah. Peki peki bu filanca yıldızla yağmuru yağdırıldık bize yağmur yağdırıldı dedin. Yani filanca yıldız yağmurun yağması için bir sebeptir diyor. Bu kimsenin hükmüne küçük şirk küçük küfür. Bir kimse de, bu da üçüncüsü, Yağ, yıldızların ne müstakil olarak bizatihi, ne de sebep olma cihetiyle yağmura veya diğer başka yeryüzündeki şeylere sebep olduğuna itikad etmeden. Sadece yeryüzünde olan olayların filanca yıldız filanca yörün, yörüngedeyken, yani aynı mevsimlerde olduğu gibi. Mesela sonbaharda yağmur yağması gibi. Biz bile sonbahar yağmur diyoruz. Yağmuru kime izafe ediyoruz? Hayır. Sonbahara izafe ediyoruz. Bu izafe yağmuru yağdıran müstakil olarak sonbahardır itikadımızdan mı kaynaklanıyor? Hayır. Sonbahar mevsiminin gelmesi, sonbaharın yağmurun yağmasına bir sebep olmasından mı kaynaklanıyor? Hayır bu da değil. Sadece vakti ile alakalı. Yani bu yağmurlar bu mevsimde yağıyor galiben. Allah bu yağmurların bu mevsimde yağmasını takdir etmiş. Yani sadece vakti... Zikretmek için söylüyoruz. Bu da caiz değil. Burada metnin Arapçasında geçen Mutirna ikede, filanca yıldız sebebiyle yağmur bize yağdırıldı sözündeki ba harfi sebebiyet ifade eden bağdır. Yani filanca yıldız sebebiyle bize yağmur yağdırıldı denilirse. Buradaki ba eğer zarfiye olursa yani filanca yıldızın doğduğu vakitte bize yağmur yağdırıldı denilirse Bunda ne olmaz bir mahzur olmaz. Her halükarda kardeşlerim kişi zamana bile nispet ediyor olsa. Sadece zamanı beyan etmek için biliyor olsa bile olsa nimetler hakkında sükût etmek bile küfran iken nimetler hakkında sadece susmak bile nankörlük iken bunlardan bahsederken, anarken kişinin böyle mübah olan izafelerle bile nimeti Allah'tan başkasına izafe etmesi hoş bir şey değil, çirkin bir şey. Bunu çokça insan yapmalı. Nimetleri küçük ve büyük. Bütün nimetleri her anışında o nimetlerin gerçek sahibine onları izafe ederek onların şükrüne eda etmeye gayret etmeli ki Allah Tebareke ve Teala bu nimetleri artırsın. Allah çok anılmalı. Nimetlerden bahsederken nimetler her zikredildiğinde değil onların Allah'tan başkasına hakiki olarak izafe edilmesi gerçek sebeplerine izafe edilirken bile O nimetlerin bulunduğu vakitlerine izafe edilirken bile nimetlerin hakiki sahibi olan Allah Tebareke ve Teala'nın çok anılması ondan bahsedilmesi ona hamd edilmesi bu nimetlerin sadece onun inamı ve ihsanıyla olduğunun itiraf edilmesi, ikrar edilmesi, buna anılması bu Allah Subhanahu ve Teala'ya şükrün bu nimetlere hamd etmenin bir gereğidir. Bunu çoğaltmalı. Diğerini ise sebebiyet cihetiyle bile olsa azaltmalı. Diyor ki Ve lehumâ min hadithi ibn Abbasin Bima Yine o ikisinden i̇bn Abbas radiyallahu anhumanum hadisinden mana olarak şu manada şöyle dediği aktarılmış. Kala ba'duhum onlardan bazıları dediler ki sadaka nev'u keda ve Filanja Filanca yıldız ya da filanca yörünge sadık oldu. Doğru söyledi. Yani işine eda etti. Bu yıldız yağmur yağdırıyordu ya veya bu yıldız yağmur yağdırmasına sebepti ya işte o yıldız çıktı yağmur yağdı. Demek ki bu yıldız sebebiyet olma hususunda sadık olarak vazifesini yerine getirdi. Onlardan bazıları böyle söyleyince Fe enzalallahu hazihi'l-aye Allah da bu ayeti indirdi. Fala uqsimu bi mawaqi'in yıldızların yörüngelerine yemin olsun ki Vakaa suresinin sonunda hatta ki Allah Teala'nın babın başında zikredilen Ayet-i kerimesine kadar. Ve tecaalûne rizkakum ennekum tukedibu. Siz rızkınızın, size verilen rızkın şükrünü tekzib ile, nankörlük ile eda ediyorsunuz. Yani nankörlüğünüzü yalanlamanızı rızkınız, rızka karşılık şükür olarak kullanıyorsunuz. Bu ayet-i kerimede böyle söyleyen kimseler hakkında inmiştir. Allah tebaleke ve teala'nın nimetlerini anma. Nimetleriyle onu yüceltme. Bize verdiği nimetlerden dolayı kalbimizle bunu itiraf ettikten, kalbimizle kabul ettikten sonra dilimizi de çok çok anma işini aramızda çoğaltalım. O emme bi ni'meti rabbike fahaddis rabbinin nimetlerine gelince onları ne yap? Onları an. Allah'ın nimetlerini anmak, nimetlerinden bahsetmek ona olan şükrün edasının bir parçası bir rükunudur. Biz böyle Rabbimiz Subhanahu ve Taala'ya Şükretmeye, ona şükreden kullar olmaya devam ettikçe, nimetlerini andıkça, nimetleri her halükarda ona izaf etmeye devam ettikçe, hakikatte sebep bile olsalar, sebepleri sebebiyet olarak zikretsek bile mutlaka Rabbimizden, Rabbimizden bahsettikçe Allah Tebareke ve Teala indinde şükredenlerden oluruz. Rabbimiz de bize olan nimetlerini arttırır. Sübhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirüke vatuhu.